davetin etkisi ve ona gelen tepki. Kureyş'in İslam davetine şiddetle karşı koyması doğaldı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetini taşıdı ve kendisiyle birlikte meydan okuyarak daveti taşıyan kitleyi açığa çıkardı. Üstelik bu davet özü itibariyle Kureyş ve Mekke toplumu ile çatışmayı kapsıyordu. Çünkü o Allah'ın birliğine Sadece ona kulluğa, putlara kulluğu terk etmeye, üzerinde yaşamakta oldukları fasit ve batıl nizamdan vazgeçmeye davet ediyordu. Böylece Kureyş ile tamamen karşı karşıya geldi ve çarpıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların akıllarını düşük görürken, ilahlarını küçümserken, zulme dayalı yaşantılarını ayıplarken Kureyş ile karşı karşıya gelmemesi mümkün müydü? Nitekim Kur'an, Resulullah'a nazil olduğunda onlara hücum ediyordu. Haberiniz olsun, siz ve Allah'tan başka ibadet ettikleriniz hep cehennem odunusunuz. Daha sonra onların üzerinde yaşadıkları ribanın aslına sert bir şekilde hücum ediyordu. İnsanların mallarında fazlalık olsun diye verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Ölçü ve tartıda haksızlık edenleri korkutarak uyarıyordu. Azap olsun ölçüde tartıda noksanlık edenlere. Onlar ki insanlardan ölçüp aldıkları zaman tam olarak alırlar fakat insanlara verilmek üzere ölçtükleri yahut onlara tarttıkları zaman eksiltirler. Bununla birlikte onlar Resulullah'a karşı çıktılar. Ona ve ashabına tekrar işkence ve çeşitli boykot, ona ve dinine karşı ile eza etmeye başladılar. Fakat o, onların batıl fikirlerine fikri olarak saldırıya, batıl akideyi kökünden yıkmaya, davetin yayılması yolunda mücadeleye devam etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'a gayet açık bir şekilde davet ediyordu. Fikrini ve düşüncesini üstü kapalı bir şekilde anlatma yoluna gitmiyordu. Korkak ve fısırık olmuyordu. Boyun bükmüyordu Hak'tan saparak küfre ve zulme meyletmiyordu İkiyüzlülük, yağcılık ve yardakçılık yapmıyordu Kureyş'in çeşitli ezalarıyla karşılaşmasına Ve çeşitli zorluk ve sıkıntılarla karşılaşmasına rağmen Bu tavrını değiştirmiyordu O silahsız bir fert olmasına Bir yardımcısı, bir kalabalık cemaati ve silahı olmamasına rağmen Meydan okuyarak yola koyuldu İman kuvvetiyle Allah'ın dinine davet ediyordu. O, davetin yükümlülüklerini yüklenmekte ve ondan doğan büyük yükü kaldırmakta herhangi bir zafiyete düşmüyordu. Onun için bütün bunlar, Kureyş'in insanlarla Resulullah'ın arasında engel olması için koyduğu zorlukları aşmasında etken oldular. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ulaşabildi ve onlara tebliğ etti ve onlar Allah'ın dinine yöneldiler. Böylece Hakk'ın kuvveti batılın üstüne çıkmaya, ona galip gelmeye başladı. İslam'ın nuru Arapların arasında yayılarak her gün artmaya başlamıştı. Putlara kulluk yapanlardan ve Hristiyanlardan birçokları Müslüman oluyordu. Hatta Kureyş'in liderleri dahi Kur'an'ı dinlemeye ve kalpleri ondan etkilenmeye başlıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken, Hristiyanlardan 20 kişi onun haberini Habeşistan'dan alarak geldiler. Onu mescitte buldular ve onun yanına oturdular. Onu dinlediler ve böylece onun davetini kabul ettiler. Ona iman edip tasdik ettiler. Bu durum Kureyş'ten bir takım kişileri öfkelendirdi ve onlara dediler ki Allah sizin gibi kabileyi matdubuna nail etmesin. Arkanızda dininizde olanlar sizi gönderdiler ki onlar için araştırasınız onlara bu adamın haberini götüresiniz. Fakat siz dininizden ayrılmadan onun yanında oturamadınız. Onu dediği şeyde doğruladınız ve onu tasdik ettiniz. Kureyş'in bu sözleri, bu insanları Resulullah'a tabi olmaktan vazgeçiremedi. Onları İslam'dan geri döndüremedi. Bilakis onların Allah'a imanlarını arttırdı. İşte Resulullah'ın davası, Gittikçe açığa çıkıp güçlendi ve insanların Kur'an dinlemeye arzuları ve şevkleri arttı. Ta ki Kureyş'in düşmanlıkları ve karşı mücadeleleri mücadele iyice arttı. Onlar nefislerinde sormaya başladılar. Acaba gerçekten doğru mu? O gerçekten dost doğru dine mi davet ediyor? Onun kendilerine haber verdiği ve korkuttuğu şey gerçekten doğru mudur? Bu sorular onları gizlice Kur'an dinlemeye götürüyordu. Nitekim Ebu Sufyan, Ebu Cehil, Amr bin Hişan ve Ahnes bin Yüşreyk bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde namaz kılarken onu dinlemek için evlerinden dışarı çıktılar. Onlardan her biri onu dinleyecek bir yer edinip oturdular. Hiçbiri diğerinin farkında değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir gece namazı kılıyordu. Kur'an'ı itinalı aheste aheste okuyordu. Onlar Allah'ın ayetlerini dinliyorlardı. O ayetler onların kalplerine ve nefislerine tesir ediyordu. Böylece gecelediler. Nihayet şafak söktüğü zaman evlerine dönmek için dağıldılar ve yol onları birleştirdi. Onlar bu vaziyet karşısında birbirlerini kınadılar. Birbirlerine dediler ki bir daha böyle yapmayalım. Çünkü şayet aşağı tabakadan insanlardan biri bizi görürse işimizi daha da zorlaştıracağı gibi... Muhammed'in bize karşı güçlenmesine sebep olur. Nihayet ikinci gece olduğu zaman onlardan her biri akşamki yerine tekrar döndü. Sanki onlardan her birinin ayakları onu dün gecelediği yerde gecesini geçirmeye ve Muhammed'in Rabbisinin kitabını okumasını dinlemeye gayri ihtiyarı olarak götürüyordu. Nihayet şafak sökerken geri döndüklerinde yine karşılaştılar. Yeniden birbirlerini ayıpladılar ve dağıldılar. Fakat onların birbirlerini ayıplamaları... 3. gece tekrar oraya gitmelerine engel olamadı. Ne zaman ki Muhammed'in davetinden dolayı kendi nefislerine vuku bulan zafiyeti anlayınca bir daha benzeri iş yapmamak üzere birbirleriyle anlaştılar. Muhammed'i dinlemeye gitmekten vazgeçtiler. Fakat 3. gece de ondan işittikleri nefislerinde iz bıraktı. Ve onları dinledikleri şey hakkındaki görüşlerini birbirlerine sormaya itti. Onlardan her birisinin nefsi çalkalanıyordu. Onlardan her birisi kavminin efendisi olduğu haldeyken kuvvetten düşmekten korkuyorlardı. Çünkü kavminin onu zayıf sayıp da Muhammed'e tabi olmasından korkuyordu. İşte Kureyş'in çeşitli engeller koymasına rağmen davet her mekana sızıyordu. Bu durum Kureyş için çok kötüydü. Davetin Mekke'de yayılmasından sonra Arap kabileleri arasında da yayılma korkusu artıyordu. Daveti taşıyanlara eziyetler artmaya başladı. Resulullah'ın asabına eziyetlerin dozajı artmaya başladı, ona yönelik kötülükleri artmıştı, öyle ki bu kötülüklere dayanamaz hale geldiler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitti, Sakif'ten yardım ve onu koruyacak kuvvetler vermelerini istiyordu. Onların Müslüman olmalarını umuyordu fakat onlar kötü bir cevabı ile onu reddettiler, kölelerini ayak takımlarını ona saldırdılar. Onlar ona sövüyorlar ve taşlarla vuruyorlardı. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayakları kanadı. Allah Resulü onlardan uzaklaştı ve geri döndü. Geri dönerken Utbe ve Şeybe bin Rabia'nın üzüm bağına sığındı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendini ve davasının durumunu düşünüyordu. Öyle ki o Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerinden birisinin himayesi olmadan Mekke'ye giremezdi. Karşılaştığı eziyetlerden sonra Taife'de gidemezdi. İki müşriğin bu üzüm bağından başka onun için bir mekan yoktu. Ve kalbini etkileyen keder ve üzüntüyle birlikte başını semaya doğru kaldırdı. Şiddetli bir elem ve Allah'a azim bir güvenle ona yöneldi ve sığındı. Onun rızasını talep etti ve şu duayı söylemeye başladı. Ey Allah'ım! Kuvvetimin zafını ve takatimin azlığını... İnsanlara insanlara karşı güçsüzlüğümü sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin merhametlisi. Zayıf düşmüşlerin Rabbi sensin. Ve Rabbim sensin. Beni kimin bakımına bırakıyorsun? Kötü muamele yapan uzak kimselere mi? Yoksa işimi eline verdiğim bir düşmana mı? Eğer bana karşı senden bir gazap yoksa hiç aldırış etmem. Fakat benim için daha rahat olan senin afiyetindir. Senin veçhinin nuruna sığınırım. Onur ki onun için zulmetler açıldı. Dünya ve ahiret işi onun üzerine selah buldu. Bana gazabını indirmenden veya benim üzerime senin öfkenin yerleşmesinden afiyetin benim için daha geniştir. Her şey senin rızan içindir. Bütün güç ve kuvvet senin elindedir. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mutim bin Adi'nin himayesiyle Mekke'ye döndü. Taif'te Muhammed'e olanları Kureyş öğrenince ona eziyetlerini ve onu inkar etmekte inatlarını artırdılar. İnsanları onu dinlemekten men etmeye başladılar. Fakat bütün bunlar onu Allah'ın dinine davet etmekten geri döndüremedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminde Arap kabilelerine onları İslam'a davet ederek kendisine arz ediyor ve kendisinin gönderilmiş bir peygamber olduğunu onlara haber veriyor ve onlardan kendisini tasdik etmelerini ve kendisini korumalarını istiyordu. Fakat amcası Ebu Reheb onu hiç terk etmiyordu. Bilakis onu takip ediyordu. Resulullah nereye giderse o da oraya gidiyor ve insanları onu dinlememeleri için tahrik ediyordu. Bu da insanlara tesir ediyor, insanlar onu dinlemekten kaçınıyorlardı. Bu durumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabileleri evlerine giderek davet etmeye başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kinde, Kelp, Beni Hanife ve Beni Amir bin Saas'a kabilelerinin konutlarına ayrı ayrı gitti. Onlardan hiçbiri onu dinlemedi. Hepsi de reddettiler. Fakat Beni Hanife kabilesi çok kötü bir şekilde reddetti. Beni Amir kabilesi de onlar eğer Resulullah onların yardımıyla galip gelirse kendisinden sonra idarenin kendilerinin elinde olmasını umdular. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle dedi. Muhakkak ki yönetim Allah'a aittir. Onu dilediği kimselere verir. Bunu duyunca onlar ona karşı imtina edip yüz çevirdiler ve diğerleri gibi onu reddettiler. İşte Mekke İslam'dan Taif halkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle yüz çevirdi. Ve kabileler Resulullah'ın davetini böyle reddettiler. Artık hac için Mekke'ye gelen kabileler Muhammed'in eski uzdet haline döndüğünü ve Kureyş'in onu düşmanlıkla kuşattığını görüyorlardı. Kureyş Muhammed'e gelen her yardımı kendisi için düşmanlık sayıyordu. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden yüz çevirme arttı. Bu durum Resulullah'ın insanlardan uzak kalmasını da artırıyordu. Mekke'de davet gerçekten de çok güçleşti. Mekke toplumunun küfürdeki katılık ve inatçılığını açığa vurması, davetin etrafının sarılması, Mekke'deki umudu zayıf kılan şeylerdendi.